İtibar haber. Selamu alayken ve rahmetü Allah ve barakatuh. Alhamdulillah, Rabbi'l-aleymin. Ölçülat ve selamü alayhi Rabbi aüze Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah'a ve melâiketehu yusallune alen nebih. Ya eyyuhallezina amanu sallu alayhi ve sellimu teslima. Sadakallahu'l-azim. Allah'a menfa'na bil-Qur'an'l-azim. Ve barik enâ fîh velhamdülillâhe rabbil alemin. Estağfirullah'l-hayyâl-qayyûn. Muhterem dinleyenlerimiz allah Teala ve Tekaddes Hazretleri yaşadığımız şu saatleri kendi yolunda faati ve ibadeti uğrunda ve Muhammed Mustafa'sının sallallahu teala aleyhi ve sellem muhabbeti ve sevgisi uğrunda harcamaya bizi muvaffak kıldığı için Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu dünya bir pazardır. Bir defa kurulur. Çarşamba pazarı değildir. Her hafta kurulmaz. Dünyada her semtin, her mordin bir pazarı vardır. Bunlar her hafta kurulur. O hafta alamasan bir de hafta alırsın. Ama dünya pazarı bir kere kurulur. Bir kalktı mı bir daha seninle ilgili olarak kurulmaz. Diğer insanların yaşaması seni alakalı etmez. Memat ve kat kıyametü Ölenin kıyameti kopmuştur. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüm hakikatini gözden kaçırmamak lazım. ihmal etmemek lazım. Ekseru <gülüyor> zikra hadi min Lezzetler ölümü çok hatırlayın buyurdu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için ölümü hatırlayın demek oturun hindi gibi düşünün demek değildi. Ya Ölümden sonrası için tedarik görün, hazırlıklı olun, gafil olmayın, eğlencelere dalmayın. Sizi eğlendirecek şeyler vakitlerinizi boşa geçiren şeylerdir. Ömür sermayenizi tüketen şeylerdir. Size lazım olan ölümden sonrası için, sonsuz hayat için hazırlıklı olmaktır. İşte bugün sevdiğimiz Muzaffer Efendi kardeşimiz vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, vakamını cennet eylesin. Tabi birçok insanlarla hukukumuz olmuştur. Küçük yaştan beri insanların halkın hizmetinde bulunduğumuz için, kardeşimiz de epey seneler evvel tabi. Ta balık esirlere kadar bizi götürdü, köylerinde sohbet ettirdi, ondan sonra hukukumuz var. İnsan bir yolculuk yaptığı insanla, hele seferi mecafiye gittiği insanla arasında hukuk oluşur. Dünyada görüşenler, tanışanlar ahirette de görüşecekler, buluşacaklar tabii ki birbirlerinden aralarındaki haklar nedeniyle hak arayacaklardı. Ancak İslam'a göre yaşayanlar Kur'an-ı Kerim'in beyanı doğrultusunda hayatlarını sürdürenler yarın ahirette de dostluklarını sürdüreceklerdi. <gülüyor> dünyadaki dostlar yarın ahirette birbirine amansız düşmandırlar. Çünkü dünyadaki dostluklar geçicidir. Ya para içindir, ya menfaat içindir, ya rütbe içindir, ya makam mevku içindir. Herkes bir şey için birbirini peşine düşüyor. Maksadına ulaştığı zaman veya ulaşamayacağını anladığı zaman, isteğinden ümit geçtiği zaman o dostluk sürmüyor. Nerede eski dostlar? Herkes düşünsün bakalım. Çokları şimdiden bile düşman olmuşlar. Ahirete kalmadan dünyada maddi menfaat ve dünya sevgisi üzere kurulu dostlukların çöktüğü şu anda bile izlenmektedir. Hele yarın ahirete? Bu dostluklar düşmanlığa tehavül edecek, dönüşecek ve herkes birbirinden hak almaya çalışacak. Ne koparırsam kar sanacaktır. Ki öyledir. Çünkü ahirette para geçmez, pul geçmez. Herkes birbirinin sevabına göz diker. Çünkü mizanda sevaplarla günahlar tartılacağından, başkasından hakkına mahzuben para alamayacağından Sevabından alır, kendi mizanının sevap tarafına hasene kefesine konursa faydasını görür. O da bunu anlayınca kimse de hakkını bırakmamaya çalışır. İllen mutlaka inancak takva sahipleri, allah Teala'ya iman edenler, ehl-i sünnete göre itikad edenler, emirleri tutanlar, yasaklardan kaçanlar, bunların dostlukları devam eder. Onlar ahirette birbirini ele vermez. Şikayet etmez. Hatta şefaat eder. Bu itibarla bir kardeşimiz efendim kalp krizi işte damarları tıkalı derken cemaate devam eden beş vakit namaza devam eden cemaate devam eden zikrine devam eden Alimleri seven, Allah dostlarını seven bunlara şahidiz. Biz birbirimize şahidiz. Yani ahirette de bu şahitliklerimiz geçerlidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Bir cenaze geçiyordu, sahabeyle oturuyordu. Nasıl bilirsiniz sorunca İyi biliriz dediler. Namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli, şükür ehli olduğuna şahitlik ederiz dediler. Ve cebet, ve Vacip oldu, vacip oldu buyurdu. Sonra bir cenaca daha geçti. Nasıl bilirsiniz sordu. Kötü biliriz dediler. Çünkü sahabe-i bizim gibi yağcı, dalkavuk bir toplum değildiler. İyiye iyi, iyi kötüye kötü derdiler. Camide görmediklerine, cemaatte görmediklerine, erkeklerden tabii, kadınların ibadetleri evlerinin en gizli köşeleridir. Ortada dolaşmaları ibadet içinde olsa istenen bir şey değildir. Hayrına şahit olmadıkları o cenaze için Kötü biliriz dediler. Vacip ve vacip. Vacip oldu, vacip oldu buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şaşırdı kaldılar. Dediler ya Resulullah. İkisine de vacip oldu buyurdu. Manasını anlayamadık. Buyurdu ki men esne cümlevu gayran ve وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ Allah'ı فِي الْاَرْضِ Kimin hakkında hayırla övgüde bulundurursa ilk geçen cenaze için iyi biliriz dediniz ya onun cennete gitmesi kesinleşti. Vacip oldu. Allah'a bir şey vacip olmadı ama Allah Teala dilediğini kendi üzerine alır dilediği şeyi söz verir. Cezinde bozulmaz. Ve nesne cümlesi kimi hakkında kötülükle şahitlik ettiniz onun hakkında da vecebetle önler. Diğerinin vacip oldu. Onun yanması kesinleşti. Çünkü siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Üç kere tekrar etti bu cümleyi. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Sizi Allah yeryüzünde adaletli şahitler kıldı. Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. nas ve Biz sizi çok adaletli, doğru, dürüst bir ümmet kıldık ki siz insanlar hakkında şahitlik yapasınız. O peygamber Muhammed Mustafa da Sallallahu Aleyhi ve Sellem sizin hakkınızda şahitlik yapsın diye. Ondan sonra yine hadi kerime de Rabbi Mubarekü Teala ve ceba kum ma diyele aleykum fi dini min haraj illa teabi İbrahim Allah sizi İslam ile seçkin kıldı. Size bu dinde hiçbir zorluk güçlük çıkartmadı. Beş yaşında çocuğun yaşayacağı kadar İslamı kolay yaptı. Babanız İbrahim'in dinini bırakmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem milleti İbrahim üzerinedi. Biz de milleti İbrahim üzerineyiz. Kabre indiğin zaman, münkernekir şu halinden biri de hangi millet üzerinesin? Sorulduğu zaman. Burada millet din manasındadır. Ne diyeceksin? Milleti İbrahim üzereyim diyeceksin. Ne demek İbrahim Aleyhisselam'ın dini? Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Muhammed Sallallahu Aleyhisselam'ın dini, tüm peygamberlerin dini, İslam'dır, hanifiyettir, batılları terk edip Hakka dönmektir. Allah bizi meyletmiş olduğumuz, önelmiş olduğumuz, teveccüh etmiş olduğumuz bu Milleti İslam'dan, milleti İbrahim'den ayırmasın. Ölürken de bu din üzere ölmeyi, kabirde de doğru cevap vermeyi, kolay cevap vermeyi müyesser eylesin. Amin. Allah size taa sizi yaratmadan önce Müslümanlar adını taktı. Bu ümmetten bahsetti. Geçmiş sayfelerde, Tevrat kitabında, Cebur kitabında, İncil kitabında bunları Allah'tan gelen kitaplardır. Bunların hepsine iman ediyoruz. Fakat şu anda içerikleri tahrife uğradığında hakkı batılı seçemeyeceğimizden karıştığı için Allah'ın indirdiklerine inandık diyoruz. Ama o kitapları okuyup amel etmekle mükellef olmadığımızdan hak ile batılı da seçmek zorunda olmadığımızdan efendim, biz sadece Kur'an-ı Kerim'in emirlerini tutmak ve yasaklarından kaçmakla mükellef bulunuyoruz. Lakin onlara da İnanıyoruz ve allah Teala'nın indirdiği tüm kitaplara, sahifelere, ayetlere iman ediyoruz. O kitaplarda allah Teala ahir zaman ümmetinden bahsetti, bizden bahsetti ve bu ümmeti seçkin kıldığını beyan etti ve Ahmet'in ümmeti diye sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ümmeti diye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu teala, aleyhi ve sellemin tabi farklı isimleriyle çünkü Ahmet ismi e, Muhammed ismi Arapçadır. Daha önceki kitaplarda Baraklit, Baraklit şeklinde e, İbranice, Süryanice gelen vahiylerde de e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu isimleriyle mana olarak çok hamd çok övülen manası, aynı manayı taşıyan isimleriyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, kendisinden ve ümmetinden bahsettiğini beyan ediyor. Daha önce Allah size Müslüman ismi taktı ve fiyade bu Kur'an'da da sizi Müslüman olarak niteledi. Bunun da sebebi hikmeti neydi? يَكُونَ الرَّسُولُ شَيْدًا عَلَيْكُمْ O büyük peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizi hakkınızda şahitlik yapsın. وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ Siz de insanlar hakkında şahitler olasınız. Demek ki ahirette bizi birbirimizden soracaklar. allah Teala kıyamet gününden bahsederken ne buyuruyor? Estağif bil lah. İnaa lanın çırır rücelan <conference> ve kendi namanu. Fil hayatı dünya ve Şüphesiz ki biz, elbette peygamberlerimize ve onlara iman eden müminlere, dünya hayatında da, şahitlerin ayağa alacağı, kıyamet gününde de yardım edeceğiz. İşte biz Tabii ki Allah'ın yardımına her daim muhtaçız. Dünyada da muhtaçız, kabirde de muhtaçız, ahirette de muhtaçız. Hiç onun yardımı olmadan hiçbir şeye cevap veremeyiz, hiçbir şeyin altından kalkamaz. Bu yardımı Rabbim bize çünkü biz onun peygamberlerine iman ettik, kitaplarına iman ettik, vahiylerini tasdik ettiğimiz için vaad ediyor ve söz veriyor. İnna Allah'la hayır Allah sözünü bozmaz, İnşallah biz mansur olacağız, galip olacağız. Umduklarımıza nail olacağız, korktuklarımızdan emin olacağız. Bu imanımız bize bunu temin edecek ve sağlayacak. Allah'ın vaadi haktır. İşte bu dünyada da tecelli edecek. Bazı kere batıl köpük gibi üste çıksa da, hak su gibi altta kalsa da, köpüğün hükmü olmayacak, olmamıştır ama hak devam edecek. Kıyamete kadar. Sürekli insanlara fayda verecek. Bu yardımı göreceğiz. Görüyoruz. Bu kadar kafirin, din düşmanının arasında dünyanın gavuru Müslümanlarla uğraşırken işte Orta Doğu ateş altında İslam alemi yangın içerisinde yanmaktayken dünyada Zulme uğrayanlar en başta Müslümanlar iken yine de Rabbim dinini aziz kılıyor, parlatıyor. İslam'a yönelenlerin sayısını gün artırıyor. Bu yardımı görüyoruz. Bir de ne zaman göreceğiz? Bu yardımı en lazım olduğu zamanda ki o da şahitlerin kayım olacağı ahiret. Ne demek şahitler kaybolacak? olacak? Tanıklar ortaya çıkacak demek Allah Teala bizi birbirimize soracak. Komşularımıza soracak. Tanışlarımıza soracak. Akrabamıza soracak. Nasıl bilirsiniz diye dünyada nasıl cenaze imamı soruyor. Bizim cemaat de tabii ki efendim, iyi biliriz deyip geçiyor. Ama sahabe-i öyle yapmıyordular. Kötü bildikleri hakkında da kötü biliriz diyordular. Fakat şimdi biz tanıdığımız kişi başkadır, tanımadığımız kişi başkadır. Eğer ki bir camiye gideriz, camide musallada bir cenaze görürüz, e, onun cenaze namazını kılarız. Çünkü Müslüman olmasa kiliseye götürürlerdi, havraya götürürlerdi. Camiye getirdiklerine göre Müslüman'dır. Hüsnü zan ederiz. Yani, güzel düşüncede bulunuruz. Şimdi, tanımıyoruz ondan sonra e, tabii ki bu gibi durumda da bizim iyi biliriz dememizin bir hükmü olmaz çünkü şahsı tanımıyoruz Ta tanımadığımız hakkında nasıl iyi biliriz veya kötü biliriz deriz bunun Allah indinde ne geçerli olur ama bildiklerimiz hakkında da doğruyu söyleriz e, biz iyi biliriz Allah Teala çocuğu bilirse bizim iyi bilmemizin faydası yok. Ama Allah Teala kulların şahitliğine itibar ettiğini beyan ediyor. Biz Müslümanların birbirine şahit tuttuğunu bildiriyor. O zaman bu şahitliği ifade bilmemiz için ve bizim hakkımızda bu şahitliğin icra edilmesini emin edebilmemiz için ne yapacağız? Cemaatlerde görüneceğiz. Camilerde görüneceğiz. Zikir meclislerinde bulunacağız. İlim meclislerinde buluşacağız. Haçlarda görüşeceğiz. Ümrelerde görüneceğiz. Efendim Allah yolunda hizmetlerde bulunacağız. Böylece müslümanlar bu adam hayır sahibiydi. Namaz ehliydi. Kur'an ehliydi. Zikir ehliydi. Diyecekler. Bak şimdi Muzaffer Efendi kardeşimizi. Bütün tanıyan bilenler devamı camide. Beş vakit namazı cemaatle kılar. İşte efendim ya e, kumrulu de gider, ya işmalaya gider, ya civar camilerden birinde kılar. Bu şekil biliniyor. Bu Allah'ın dinde iyi bir durumdur. Geçerli bir şahitliktir. Bana sorsalar böyle diyorum. Diğer arkadaşlar da böyle diyorlar. İnşallah ilk gecesidir. İnşallah rahat eder. İnşallah azabına vuramaz. İnşallah Rabbimiz tebareke teala lütfeder. Allah dostlarını tanımasına, e, alimlere, saygısına, sevgisine başlar. Hepimizin günahlarımız var. Ama dostlar aracımızdır. Dostları araya koyuyor. Vesile dinliyoruz. Onlarla tevessül ediyoruz. Onlarla Rabbimize tevessül ediyoruz. Yani onun Efendi Hazretlerimiz, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Kattesallahu Şefahı Bu asırdaki evliyanın reisidir. Bu mübarek insan. Ben dinlemişim. Tabi onun bütün söyledikleri kitabiydi. Hurafe anlatmaz. Ne buyuruyordu? Sonra ben tabi çocukluktan beri kendisini devamlı dinleyerek hafızamda yer eden şeyler vardır. Onları naklederim hiç çekinme. Biz kitapta görmemeden hüzün yok. Çünkü o zatın ilmi e, çok muteberdir. Hafızası çok aşırı yerindedir. 40 sene evvel, 50 sene evvel anlattığını tekrar anlattığında noktasını bir değiştirmeden aynı anlatır. Buna şahit olmuşuz. Herkes de bunu tanığıdır. Ama tabi biz de tetep neticesinde e şimdi tabii sabahlar kadar devamlı kitapla meşgul oluruz. E bu ilmi meşguliyetlerimiz ve devamlı geçmiş büyüklerin kitaplarına efendim e, nazarımız neticesinde o mübareğin evvelce söylediği, ondan çok evvel duyduğumuz şeylerin e, tabi Mevla'nın nasip ettiği kadarının kitapta da yerini buluyoruz. Bu da bize tabi onun ilminin ne kadar hüccet olduğunu gösteriyor. Ne buyururdu, ne anlatırdı mesela? Allah-u Teala yarın ahirette kuluna soruyor. Kulunu bir hesaba çekiyor. Durumu iyi değil. Hazenet kefesiyle, seyyat kefesi, sen yani sevap gözüyle, mizanda, günah gözünde, Efendim sıkıntı yaşanıyor. Günahları ağır geliyor. cevapları e, gelince bunun cennete girmesi biraz zorlaşıyor ama Allah Teala e, lütfedince, murad edince, isteyince bir bahaneyle kulunu kurtaracak ya. Ona soruyor. Ey benim kulum. Allah Teala biliyorsunuz. Yarın ahirette kullarıyla tek tek muhakaka olacak. Hakikaten teketek. Yani adı teketek değil. Ne buyuruyor Mamin: "Abd'in illa ve yekennu rubbu leys beynehu ve beynehu haajibun ve la tarjema." Hadis-i şerif sahihdir. Yarın anlatıyor Allah Teala her kuluyla teketek özel görüşecek. Arada hiçbir bekçi, görevli, elçi Çevirici, çevirmen işte tercüman bulunmayacak. Allah Teala ey fulan, ey falan diyecek sana. Ey fulan ibni fulan, ey falan oğlu falan diyecek sana. Babanın adıyla hitap edecek sana. Muharata alacak seni. O gün de yüzümüzü ak edesin. O gün de bize lütfedesin. O gün de bize yardım edesin. Rezil olmaktan muhafaza edesin. İnna Allahi yunedil mu'min. Ve yadur aleyke nefe eyqulu acarifun zenbeka acarifun zenbeka kulunu mahşerde kendisine yaklaştıracak manevi yakınlıktır. burada Mekan söz konusu değil çünkü Allah Teala mekan bendecek. Hatta ona onun üzerine kendi örtüsünü atacak. Yani kendi örtüsünü atacak ne demek? Allah Teala bizim gibi giyinmez, cübbe giymez, şal giymez. Mevla giyinmekten münezzehtir. Cisimlerle alakalı. Sonradan yaratılanlarla alakalı. Hiçbir şey ona yaklaştırılmaz, yakıştırılmaz. Bunlar hep kinayedir, vecazdır. Yani allah Teala kulunu teke tek muhatap alacak demektir. Kimseyi onunla görüştüğüne muttali kılmayacak demektir. Mevla'nın o arasında geçen konuşmalara, kıtaplara kimse vakıf olmayacak. Kulunu rezil etmemek için allah Teala. Kullarını rüsva etmek istemiyor. İnananları rüsva etmeyecek inşallah. O gün Allah peygamberini rezil etmeyecek, onunla birlikte iman edenleri de rüsva etmeyecek. Biz Resulullah ile birlikte sallallahu aleyhi ve sellem iman şerefine ermiş, bahtiyar kullarız. Ehli sünnet ve cemaat mezhebine sülük eden, saadetli kullarız. Allah Teala bu iman sayesinde bizi rezil etmeyeceğin ama imanımıza gözümüzün bebeği gibi bakalım. Ehli sünnet itikadını çok iyi kavrayalım, çok iyi muhafaza edelim. En azından bir sağlam imanımız kalsın. Amellerimiz zaten kırık döpüktür, çürük çarıkları. Ama hiç olmazsa imanımız ehli sünnet ve cemaat itikadına göre olur. Bizim itikad risalemiz var mesela. Onu çok kısa yazdık. Neden? Yüz küsur sayfa. İşte herkesin aklında kalsın, soru cevap yapsın, ezberlesin. Çünkü bu mutlaka ahirette kurtaracak tek çözüm yolu ehli sünnet ve cemaat mezhebinin alimlerinin görüşlerine göre imet-i evet, gözden geçirmek. Neye inanacağım? Nasıl inanacağım? Sadece Allah'a inandım demek olmaz. allah Teala'nın sıfatlarını bilerek inanacaksın. Efendim sadece meleklere iman ettim demek olmaz. Meleklerin sıfatlarını bilerek inanacaksın. Vasıflarını bilerek inanacaksın. Allah'a inanıyorum desen ama Allah'ın oğlu var kızı var desen haşa Allah baba desen haşa, Allah kökte desen haşa e gittin dinleyen imandan çıktın. Meleklere inanıyorum demekle olmaz. Meleklere kızdır desen kafir olursun. Kur'an-ı Kerim'de meleklere kız diyenlerin ahirete inanmayanlar olduğunu ve kafirler olduğunu Necim suresinde beyan ediyor. Dolayısıyla kitaplara inandım demekle olmaz. Çünkü sen Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti sana okunduğu zaman da ben buna inanmam. 20. asırda 21. asrına girdik. Bu ayetin hükmü kalktı. Bunun dönemi devri geçti. Bu kabandı. Bu, bunu amel edilmez dediğin zaman da kitapın o ayetini inkar etmiş olursun. O halde Kur'an'a inandım demekle iman olmaz. Kur'an'ın içeriğini bilmek lazım. Kur'an'dan sana ne okumulursa onların hepsine iman tazelemek lazım. İcmali imanı tafsiliye çevirmek lazım. Yani toptan inandım şu Kur'an-ı Kerim'in iki kafa arasında bulunan bütün hakikatlere inandım demek bir imandır ama sonra bunu tafsilatına girildiğinde hepsini teker teker dinlediğinde okuduğunda hepsine karşı imanın daha kuvvetlenmesi lazım. Nur bakımından artması lazım. Onuncu, için Ehl-i şünnet, Risalesi. İnsan yani bu gece uyumadan, evlenecek nişanlanmış bir iki gün sonra evlenecek daha gün yapmadan, efendim, hiçbir işe bakmadan, karnı aç olsa yemek bile yemeden, İtikad Risalesindeki inanca sahip olması lazım, ona göre inancını bir gözden geçirmesi lazım. Çünkü bak aniden ölüyorsun, safa sağlamadan. Çocuğunu evlendirecek. Ayın yirmi düğünü var. İşte baypas ol diyorlar ona. E, Üç damarın tıkalı, bir damarın daha tıkalı. Ya şimdi kendimi kötü hissetmiyorum, iyi hissediyorum. Şu düğünü de yapalım. Çocuğu evlendireyim öyle baypas olurum mesela. Ama ecel geldi cihane, paşa ağrısı bahane. Madem ölüm gelmiş, efendim baypas olsa da ölecek. O ayrı daha Baypas Baybas olsaydı ölmezdi. O yanlış laf. Münafık lafıdır o. Münafıklar, Allah yolunda cihata giden ee, Sahabe-i kiram için ne dediler? Bizim yanımızda olsalardı, Medine'de kalsalardı, hurma ağaçlarının altında gölgede kalsalardı, soğuk sular içerlerdi, hurmalarını yerlerdi, Muhammed'le beraber sallallahu Sen bunu böyle bileceksin ama sebebine de tevessül edeceksin. allah Teala böyle buyuruyor. Demek ki e, baypas olmak caizdir, ameliyat olmak caizdir ilaç almak caizdir. Efendim, bazı kere damara stent takarlar. E, bir damarımda, beyin damarımda da stent takılmış mesela. Onu da baktılar. Allah Teala buldurdu. Burada tıkanıklık var. O da %95. İpkada kaldı, şu kadar kaldı. Tıkanacak, tıkanmayacak. ne bilir. Bu kaderin sırrıdır. Ama Allah Teala madem bunu bize tespit ettirdi. Filmler çekiliyor işte. Şu anda emarlar çekiliyor vesaire. İmkanlar arttı. Sebepler arttı. Bu sebepler sayesinde. Bu bulunduysa e bunun e, çaresi nedir? Budur. E tamam. Bunda bir sakınca yok. Dermanımıza ararız. Ama şunu asla diyemeyiz ki ben sistem taktırmasaydım şimdi beyin felci olmuştum. Bu münafık lafıdır. Ben baypas olmasaydım şimdi görmüştüm. Bu münafık lafıdır. Ne dediler münafıklar? Bizim yanımızda olsalardı ölmezdiler öldürülmezdiler. Bu buna benzer. Ne buyurduydı Abbas? Allahu teala anhumâ sakın demeyin köpek efendim bağırmasaydı havlamasaydı bize haber vermeseydi, eşyamız çalınmıştı eve hırsız girmişti bu lafı söylemeyin buyuruyor bak bu, bu laf tehlikeli laf e çünkü neden e, sebeplere takılıp sebepleri yaradanı unutmaya delalettir. Gaflete delalettir. Onun için şöyle olsaydı şöyle olmazdı, böyle olmasaydı şöyle olurdu. Maalesef tabii gafletimiz diz boyu. Onun için bu lafları kullanıyoruz. Bunlar sakıncalı laflar ama şimdi ecel gelmişse insan nice insanlar baypas olurken de öldüler. Baypas olduktan sonra birkaç ay içinde ölenleri de biliyorum. Demek ki onların ecelleri gelmişti. O vakte kadar yaşıyor, yaşadılar efendim. Ama sen ecelin gelip gelmediğini bilmediğinde dolayı sebebine sarılmak durumundasın. E bilsen ki adam bilse ki zaten iki ay sonra öleceğim. Baypas olsam da öleceğim, olmasam da öleceğim. E baypas zaten adam iki ay sıkıntıya sokuyor. Efendim eylemiyorsun, doğrulamıyorsun, sağa yatamıyorsun, sola yatamıyorsun. Ne lüzum var zahmet çekeyim iki ay bu sıkıntıyı çekip de ölüleyim? Efendim. Hiç e, ameliyat zorluğuna katlanmadan ecelimi beklerim dersin. Dersin ama kimseye böyle bir ayet inmedi ki sen iki ay sonra öleceksin bir ay sonra öleceksin. E, bu işler e, gayb ilmine girer. Dolayısıyla sen başına bir dert geldi mi tedavine bakacaksın çareni arayacaksın. Ve lakin Allah Teala ne yazdıysa o olacak likül ümmetine gel. Her toplumun da eceli var. Her ferdin de eceli var. Ecelin kitap. Her ecelin sürenin yazısı var. Süre yazısına, yazı vaktine ulaştığı vakitte o kişi ölür. Rabbine kavuşur ama onu bilmez ki. O tabi yine dünya hayatının devam ettiği süreçte bir dakika sonra ölecek insan da bunu bilmiyor. Onun için efendim bir gün sonraya program yapar, iki gün sonraya yapar, beş gün sonraya yapar. Efendim şunu yapayım da ondan sonra şunu şunu yapayım, şuraya giderim, şuradan gelirim. Hesaplar yapar. Ama Allah Teala'nın takdiri bu hesapları bozar. El-Abdü'yü devdir. Vallahi evet Kul tedbir alır, kendine göre hesap kitap yapar. Allah da takdir buyurur. Ama Hazreti Mevlana'nın buyurduğu üzere takdir tedbire güler. Sen al bakalım tedbirini, yap bakalım hesaplarını. Bu hesapların hiçbiri tutmayacak. Uymayacak. Çünkü Rabbim seni daha alacak. Ama biz bunu bilemeyiz. Şimdi biz eli sünnete göre dost doğru inancı düzeltmek zorundayız. Çünkü aniden Allah'ımıza gidebiliriz. Aniden Rabbimizin uzununa gittiğimizde e, bir iman meselelerinin altı iman şartı var. Bizim itikad risalemiz altı iman şartının şerhidir. Açılımıdır, izahıdır. Tafsilatıdır. E insan şimdi Neye inandığını bilmeden iman olur mu ya? E bilmiyor muyum canım Ahmet'i ya ben öyle insanlar gördüm. Beşe beş katıyorlardı. Ayda bir katim yapıyorlardı. Efendim nafilesi sünnet oruç tutuyorlardı. Her gece yatmadan da Ahmet'i okuyorlardı. Ben bunun şahidiyim. Ama öldükten sonra dirilmeye iman meselesi konu edildiği vakitte bana dediler ki ya biz öldükten sonra dirilecek Ne diyorsun ya? Şaşırdım kaldım. Nasıl dirilmeyeceğiz? Madem dirilmeyeceğiz, sen o zaman niye bu kadar boşuna namaz kılıyorsun, boşuna oruç tutuyorsun, boşuna ibadet yapışma ömrüye gidiyorsun, hatça gidiyorsun. Yazık değil mi sana paran gidiyor, vaktin gidiyor, uykundan fedakarlık ediyorsun, bu kadar vakit harcıyorsun, hatim yapıyorsun. E, e dirilecek miyiz soruyorsun. E dirilmeyeceksek bunlar niye yapıyorsun? Yazık değil mi senin vaktine, imkanlarına, parana? Ya hiç aklım vermiyor. Ben bunu bizzat efendim bir insandan duydum ki e, aklım başımdan gitti. Aklım başımdan gitti. Nasıl bu bu kadar e, amel eden insan bunu söyleyebiliyor? E demek ki insanlar amen tüyü ezberlemiş, ezberletilmiş. Kimisi onu da bilmiyor. Kimisi kelime-i de bilmiyor. Vah vah vah. Hoca çağırmışlar nikah kıydırma. Hoca da soruyor. Gelinle damadı. Ya bir nikahınızı kıymadan hemen bir kelime-i şehadet e, efendim e, getir de diyor e, damada Efendim e, ölenici anı kıyalım. O da diyor ki nereden getireyim diyor Kelvecihad. Ben bu evin yabancısıyım diyorum. E efendim burada misafiriz nikah kıyılmaya geldik. Ben bilmiyorum ki nereden ne var nereden getireyim. Kelvecihad dedi tabak çanak gibi oradan buradan taşınacak getirilip götürülecek bir şey zannediyor. Cehalete bak. Ondan sonra e, kıza soruyor gelin olacak kıza. E, o da efendim Gidiyor annesine soruyor. Ya hoca kelime-i istiyorum. Ne, nereden bulacağız? Ya. E sen şimdi daha dünyada bu haldesin. Yarın münkernekiri gördüğünde, kabre indiğinde ne cevap vereceksin? Kelime-i bilmiyorsun. Amentü esaslarını bilmiyorsun. Hadi diyelim bildin. Çocukluktan öğretildin. Papağın gibi ezberledin. Amentübillahi melaketi ve gütübü sayıyorsun. E bunun açılımı ne? Neye inanıyorsun? Nasıl inanıyorsun? allah Teala sıfatlarını bilmeden inanılır mı ya? Ondan sonra Allah'ın oğlu var, kızı var dersen haşa. Allah gökte dersen, Allah baba dersen haşa. Bu Allah'a imanın bozulmaz. Allah'ın ortağı var dersen haşa. Allah bu zamanda bize karışamaz dersen haşa. Allah'ın ayetleri, emirleri, yasakları bu zamana uymuyor dersen haşa. Bu Allah'a iman olun. Onun için evvela Allah Teala'nın peygamberini rezil etmeyeceği, inanan kullarını rüsva etmeyeceği, bu hususta vaat ettiği, efendim, imanı sağlamlaştıracağız. Yani bize ne lazım? Bugün ölçek bize ne sorulacak? Şu anda ilk iş onu kazanmak olacak. Çünkü bize maç kaç kaç sormayacaklar. Şampiyon kim oldu sormayacaklar. Efendim dünyada ne haber var sormayacaklar. Ya. E ondan sonra. Bize ne soracaklar? İman soracaklar. Salihana e soracaklar. Tedarik soracaklar. Ya biz Dostlar gibi hazırlansak ya, işte o sorgulardan biri de ne? Dünyadaki dostların kim? Dünyada tanıdığın insanlar kim? İsmini duydukların kim? Ya, bak iki tane bu takırsa kısa Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazlenden dinlemişim ki bunlar <gülüyor> hakikaten çok faydalı rivayetlerdir. Bu birisi, ne hususta? allah Teala bir kuluna soracak. Ne soracak? Kulum, dünyada benim dostlarımdan, alim kullarımdan, dinimi bilen, dinimi öğreten kullarımdan, velilerimden birisini tanıyor musun? Çünkü yarın ahirette Mevla kulunu kendisine manen yaklaştıracak, ona üzerine manevi örtüsünü bırakacak ve ona hitap edecek, suçlarını, günahlarını birbiri söyletecek ama buna da kimseyi şahit tutmayacak o kulunu rezil rüsvah etmemek için. Çünkü ben inananları rezil etmeyeceğim Allah'a. Peygamberimi ve onunla birlikte inananları rüsvah etmeyeceğim gün. İşte o rüsvah olmasın diye ona soruyor. Falan günah hatırlıyor musun? Hatırlıyor mu Felan günahını hatırlıyor musun? Eyvah! Ben onları af oldu zannediyorum, silindi zannediyorum, kayboldu zannediyorum. Eh sâhullâh ve nesûh Allah buyuruyor. Onlar unuttular ama ben hepsini zapt ettim, kaydettim, yazdım, yazdırdım. Ben de zayi olmaz Allah buyuruyor. Şimdi felan gün, felan gece, felan saat Adam yüzlerce sene kabirde yatmış. Belki şimdi bile binlerce sene edilmez yat ama şimdi bizde ne kadar yatacağız bilmiyoruz. Kıyamet kopacak, mahşere çıkılacak Allah Teala. O kadar zaman evvelce suçlarını, günahlarını tek tek soracak. Falan günahını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya. Falan suçunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya. Hatta eğer karar verirse günahlarını tek tek söyletecek. Artık adam diyecek, madem bu kadar günahı bana söyletti. Ben helak oldum. Ben yandım yıkıldım. Şimdi bu kadar günahın ardından bana diyecek ki melekler emredecek atın alın bunu atın cehennemin dibine. Kesin yansın. Bu kadar günah var. Adam öyle hesap ediyor. Hepsine evet yavrum, evet ya bir derken tabii çok büyük sıkıntı içerisine giriyor. Tam o anda Allah Teala <gülüyor> "Ben bunları dünyada örttüm, kapattım, gizledim. Kimseye söylemedim açıklamadım senin bu günahlarını insanlara duyursaydım insanlar sana selam bile vermezler kimisi cenazene bile gelmez nasıl bilirsin diye sorduklarında kimse iyi biliriz demezlerdi ama ben gizledim ben seni dünyada rezil etmedim perdeni yırtmadım seni ortalığa açıp çıkartmadım evet bugün de ancak seni ben affedebilirim ben mağfiret sahibiyim gaffarım tevabım hadi seni affediyorum buyurduğu zaman o adam sevinçten uçar bayram o bayram olur. İşte cennet müjdesi aldığı zaman, cehennemden kurtulduğunu anlattığı zaman. İşte o gün gerçek bir sevinç tadar dünyadaki cemister onun yanında. Huz kalır. Demek ki Allah Teala'nın böyle muhataplı olacak. Araya elçi koymayacak, araya tercüman koymayacak. Tek tek kuluyla konuşacak. Eyif falan, oğlu falan diyecek. İşte o zaman da insan taş kesecek ya. Çok utanacak insan, rezil olacak Allah'ın zorunda ama Allah Teala yine İnsanları buna şahit etmemek için tekecek tek onu muhatap alacak. İşte bu sorulandan birinde de ne buyuruyor? Benim dostlarımdan birini tanıyor musun? O kişi de tanıyorum deyince allah Teala hadi seni o dostuma başladım buyuracak. Onu tanımana. Onun için bir, bir kardeşimizin, vefat eden bir kardeşimize şahitlik ederken ne diyoruz? Alimleri severdi, hocaları severdi. Efendim, e, Allah dostlarını severdi diyebilmek onun hakkında hoş nüshaadettir. Yapılabilecek en güzel şahadettir. Yine birine soracak Rabbimiz, efendim, benim dostlarımdan birini tanıyor musun, efendim? O tanıyorum diyemeyecek. Ya ne diyecek? Ya Rabbi ben falan dostunun ismini duymuştum. İsmini duymuştum demekle, halbuki görüşmüş değil, sohbetini erişmiş değil, istifade etmiş değil. İntisap etmiş değil. İsmini duymuştum. Demek bu taraklarda bezim vardı. Eğer benim dostlarımı sevmeseydi onların ismini duymazdın. Onların isminin konuşulduğu meclislere kavuşmazdın, ulaşmazdın. Ya. Onun için Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri'nin mağribli bir hadimi vardı, hizmetçisi vardı, müridi vardı. Muhlisi yani, samimi müridi. Ona mağribi derlerdi. Mağrib tarafından geldiği için. O öyle derdi. Yandakilere. Ben öldüğüm zaman, beni mezara koyduğunuz zaman, gelin mezarımın başında, Allah size münkerine gir haline ne cevap verdiğimi, işittirecek, duyutturacak, buna şahit olun derdi. İşte onun kerameti o. Önceden haber verdi. Hakikaten vefat etti. Kabre koydular, başında durdular. O zamanın adamları hep keşif ehli. Manevi gözleri açık, kalp gözleri açık. Sualin cevabını duyuyorlar. Melekler ona sual ettiği vakitte ne diyor? Rabbin kim? Se dinin ne? Peygamberi kim soruyorlar? O mağribi ne diyor? Ben diyor Ebu Yezid el-Bestami Kudüs-e gibi bir zatın kürkünü, cübbesini taşımış adamım. Bunları bana mı soruyorsunuz? Deyince melekler tamam bu cevap Yerine geçti diyorlar. Bak bir dostu tanımak. Bir Ebu Yezid el Ariflerin Sultanı işte yakın tarihte ziyareti nasip oldu Bestam'da. Onun hakkında bayağı sohbetler yapıyoruz. Şimdi internet sitemiz açılmış durumda. CübbeliAhmethoca.tv Tabi bunu bazıları da P'li de yazıyor. E, onun doğrusu B'li yazmaktır. Cübbeli ikisi de B. Siz bakmayın kastelerini yazdıklarını onlar bir şey bilmiyorlar. Ne lügat biliyorlar, ne istilah biliyorlar. Hiçbir şeyde haberleri yok. Ne Arapça biliyorlar, ne Türkçe biliyorlar onun için. Onların yazdıklarına göre hareket etmeyin. Cübbeli 2B ile Ahmet Hoca.tv olarak efendim girdiğiniz zaman Perşembe akşamları yapılan sohbetlere orada ulaşabiliyorsunuz şimdi. Bir iki sohbet koydular oraya. Bu radyo sohbeti de koyacak ama orada bu Yezid El Bestami Hazretlerinin, Ariflerin Sultanı, o veliyi mesela anlatıyoruz. Kaç haftadır anlatıyoruz. Hem de görüntülü olarak sitede size şu anda hizmete sunulmuş durumda. Hemen insan girip dinler. Bu sohbet biter bitmez. Yorulduk demez, üşendik demez. Neden? Yarın ahirette bak soruyorlar. Benim dostlarımdan kimi tanıyorsun? Kimin adını biliyorsun? Bak ben falan dostunu tanıyorum diyen kurtuluyor. Öbürü tanıyorum diyemiyor da. İsmini duydum diyor. E sizde bari bu Yezid el-Bastami gibi bir velinin o kadar menkıbeleri anlatılıyor orada. İnsan onu dinlemez mi? Efendim onları dinleyerek insan istifade etmez mi? Dostlar hakkında bilgi sahibi olmaz mı? E demek bu taraklarda bezin var ki dostlardan haber soruyorsun. Dostlar hakkında yapılan konuşmalara merak ediyorsun. Hemen tıklıyorsun. Millet nereleri tıklıyor? Cehennem tuşlarını tıklıyor. Nereden cehenneme gidecek? Orayı tıklıyor. Sen ne yapıyorsun? Cübbeli Ahmet Hoca nokta TV'yi tıklıyorsun. Ne çıkıyor orada? Hemen sohbetler çıkıyor. Hemen bir bakıyorsun Ebu Yezid Elbastami Hazretleri, Ariflerin sultanı kimmiş? Bir saat, bir buçuk saat sohbet, sohbet, sohbet. Ha, Bu sefer Ebu Yezid Elbastami Hazretleri hakkında bilgin artıyor. Bilgin arttıkça sevgin artıyor. Bu sevgi seninle ahirete geliyor. E, fayda ediyor mu ediyor? Bir futbolcunun sevgisi bir artistin sevgisi, bir şarkıcının sevgisi, türkücünün sevgisinde ahirette ne faydası var? Kimi tanıyorsun kullanımdan sorsalar. Falan futbolcuyu tanıyorum, şükrede gol attı falan maçta desen. Kurtarabilir misin ahirette? Efendim fe, falan dizinin falan oyuncusunu çok seviyorum desen. Hadi seni ona bağışladık derler mi ahirette? Ama ne diyorlar? Evet madem o dostumuzla tanıştın hadi seni ona bağışladık. Tanımıyorsun. Ya ne yaptın? Duydum ya Rabbi. E duyduğuna göre yine bu taraklarda bezim var. Demek merak ediyordun, araştırıyordun, okuyordun, dinliyordun. Tamam. had sen ona bağışlat. Hatta ben Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretlerimizden bunun daha ilgincini duydum. O, o vakit ne anlatıyordu? Bir kuluna Mevla soruyor. Benim dostlarımdan bir tanıdığın var mı? İsmini duyduğun var mı? Seni ona bağışlayacağım, tanıdığına, tanımıyorsun adına bağışlayacağım, ismini duydunsa ona bağışlayacağım. Adam öyle bir durumda ki, bir Allah dostunu tanıyorum diyemiyor. Adını da hatırlayamıyor. Bir veli ya bir Cüneydi Bağdadi diyemeyecek misin? Bir Abdülkadir Geylani diyemeyecek misin? Bir İmam-ı Rabbani diyemeyecek misin? Bir Şah-ı Nafşibet diyemeyecek misin ya? abu Yecid el-Bastami, Ebu Halil Fahremedi bu silsile erlerinden sayamayacak mısın ya? Bu dostlar, bu Allah'a aşıklarım, bu seçkin kullardan hiçbir haberin yok. E yok. Adam ne diyor biliyor musun? Ya Rabbi, ben bir dostunu tanıyorum diye sana efendim, söyleyemiyorum. İsmini duydum diyerek de hatırlayamıyorum. Ama, benim bir arkadaşım var onu tanıyorum o arkadaşım Allah dostlarının sohbetlerine giderdi alimleri velilerdi diyor arkadaşını Allah dostlarını tanıyan onlarla görüşen sohbetlerine giden taşı olduğunu söylüyor Allah Teala işte bahane arıyor kulunu affetmek istediğinde hadi seni o arkadaşına bağışladım demek ki bu, bu tarakta benim var bu yoldan nasibi olanlarla efendim arkadaşlığım var elmeru ala dini halili Kişi arkadaşının dostunun dini üzeredir. Fel Herkes kiminle dostluk edeceğine dikkat etsin. Kimi arkadaş seçeceğine dikkat etsin. Kiminle sohbet edeceğine dikkat etsin Buyuruluyor hadis-i şerifte. Enil ve absur karine bil sorma arkadaşını sor. Neden? Herkes arkadaşına uyar da ondan şair buyuruyor. Ulema buyuruyor. Demek ki Ahiret böyle bir yer. Şimdi bizde bir arkadaşımız, bir Muzaffer Efendi kardeşimiz diyelim. Vefat etmiş. Efendim ona rahmet diliyoruz. Kelime-i hediye ediyoruz buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en de abdu ve resul. Tağlar emşali rahmetler. Bir kelime-i Yedi kat gökleri yerleri tartar alır aşağı. Mizan'ın kefesinde kelime-i şehadetten ağır hiçbir şey gelmez. İşte bu şehadetleri hediye ediyoruz. O kardeşimizin ilk gecesinde ruhuna gönderiyoruz. Çünkü tanıştık, hukukumuz oluştu, sohbete götürdü bizi, uzun yollara götürdü. Mesela, bu bir ibret olacak. Bu bir ders olacak. Kardeşimizin vefatı, bunun gibi kardeşlerimizin vefatlarında bile hep bu gibi sohbetleri yapıyoruz. Niye? Teşvik olsun diye. Neden? Cemaate gelmenin bereketi duyulsun. Efendim, alimlerle görüşmenin fazileti duyulsun. Efendim, Allah dostlarına intisabın, e, Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri gibi zatlara bağla, bağlılığın o büyük insanlarla gönül bağı e, kurmanın, onları sevmenin, efendim, onların teşvik ettiği salih amelleri yapmanın e, ahirette ne kadar karlı olacağı duyulsun. Ya, onun için dostlarla irtibat kurulsun, düşmanlardan soğukluk gelsin, ele tek çekilsin, onlar izlenmesin, onlara uyulmasın, onlara benzemeye çalışılmasın. Onların faydası yok, şimdi ölene faydası yok, dünyada da zararları var, ahirette de zararları var. Ya... Ama bak bu dostları tanımanın ahirette ne kadar faydası var. Bunlar örnek olsun. Vakitlerimiz, saatlerimiz Allah dostlarının zikriyle geçir. Ya, zikru ibadet. ibadetür. Peygamberlerden bahsetmek ibadettir. Allah dostları anıldığında rahmetler yağar, feyizler yağar. Ya, velileri anın. Allah ile birlikte olun. E biz Allah ile birlikte nasıl olacağız? Hiçbir ilmimiz yok. Tasavvufta ad adımımız yok. Manevi yolda ilerlememiz yok. <gülüyor> Siz Allah ile birlikte olma makamına eremediyseniz Allah ile birlikte olanlarla birlikte olun. Allah ile beraber olanlarla beraber olun. İşte bu dersler, işte bu sohbetler, bu radyolar, bu kanallar, bu yayınlar hepsi aracı, hepsi vesile, hepsi Allah'a kavuşmanın yolları. Bu vesilelere başvurun. Bunlara teveccüh edin, tecelli edin, teveccüh edin, yönelin. Vaktinizi, saatinizi burada geçirin. Şimdi ölsek neye pişman oluruz? Filmi kaçırdığımıza mı pişman oluruz? Bu geceki haberleri kaçırdığımızdan pişman oluruz. Yarınki, bugünkü, öbür günkü dizileri kaçırdığımızdan pişman oluruz. Efendim bu sene ki, bu sene ki maçları kaçırdığımızdan pişman oluruz. Şimdi ölsek bu gece işte dün ayakta adam, pa sağlam, şimdi mezarda adam ya. Hepimizin başına gelecek, bir anda gideceğiz biz ya. Bunun genci yok, ihtiyarı yok, sağlamı yok, sakatı yok. Bu ecelle, takdirle, kaderle bu. Bize bildirilmedi bu, her an hazırlıkta olalım diye. E şimdi ölecek, niye pişman oluruz? İşte şu sohbeti dinleyemediğimize pişman oluruz. Allah diyemediğimize pişman oluruz. Bu gece efendim zikredemediğimize yüz kere la ila illallah diyemediysek pişman oluruz. Allah dostlarından bir kişi daha tanımadığımıza pişman oluruz. Niye ilerletmiyoruz efendim hafızamızı bu hususta geliştirmiyoruz gelişletmiyoruz niye bir veliyi daha tanıyalım hangisinden şefaat olur belli olmaz bir velinin daha kabrini ziyaret edelim hangisinden himmet alırız belli olmaz bir dost daha tanıyalım bir düşmandan daha uzak olalım. Allah'ım ya Rabbim, beriyiz biz bu düşmanlarından. Din düşmanlarından, Kur'an düşmanlarından. Sünnet düşmanlarından, ümmet düşmanlarından. Alimlerin, velilerin düşmanlarından. Uzağım ya Rabbi, uzağım. Hiç alakamın hiç yok ya Rabbi. Gönül bağım yok ya Rabbi. Bizar olalım. İçemizsele i̇şte bu. Onun için önümüzde ahiret var. Önümüzde kabir var. Yanaşıyoruz. Limana doğru, sahile doğru yaklaşıyoruz. Nefeslerimiz tükeniyor. Ölüm geliyor. İşte bir bir tanışlarımızı, yoldaşlarımızı, cemaatlerimizi, kardeşlerimizi uğurluyoruz, yolculuyoruz. Biz de peşlerinden yolcuyuz. Allah cümlemize iman, selameti nasip eylesin. Allah Teala dostlarından ayrılmaktan muhafaza eylesin. Allah Teala düşmanlarıyla birlikte olmaktan muhafaza eylesin. Allah Teala ahiret sermayemizi, hissemizi, nasibimizi azim eylesin, büyük eylesin. Bu vesileyle <gülüyor> tekrar sizleri nokta TV bu efendim, sitede şu anda açık olan hizmette olan sitede en azından Ebu Yezid Elbastami gibi bir veliyi tanımaya, orada yapılan verilen birkaç sohbeti hemen dinlemeye, kafamıza yerleştirmeye ve en azından yani aniden ölçek bile aklımızda hangi veli kaldı kalacak diye efendim, düşünmeden onu bir nakşedelim şöyle. E bu silsilenin büyüklerinden ariflerin sultanı bir Ebu el Bestami'den bir şeyler duyalım, tanıyalım. Şimdi bundan başlayalım. Böyle böyle birçok Allah dostundan menkıbeler dinleyelim, sohbetler dinleyelim. Efendim bu vakitleri, bu saatleri kaçırmayalım ve sadece de bununla yetinmeyelim. Hemen buradaki tavsiyelere göre İtikak Risalesi'ni hemen başucu kitabı yapıp, yatmadan şöyle bir iman tazeleyip, okuyup, böyle yatalım. Sağ yatarız, ölü kalkarız. Cesedimiz çıkar. sabah çıkarız, akşama çıkamayız. Sabah saat çıkarız, akşam ölü çıkarız. Evden hanım bizi uğurlar. Belli değil, bir daha görüşemeyiz. Son görüşmemiz olur. Çocukları bugün görürüz, yarın göremeyiz. Son görüşmemiz olur. Onun için arkadaşlar, onun için kardeşler, onun için dinleyenler, biz ahiret yolcusuyuz. Tedarik görelim. Sözlerimi, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer Hazretleri'ne yaptığı vasiyetleriyle, nasihatleriyle sonlandırayım ya abadar, jeddı the fene, fîn al bahar a miyekun, abuzar e gemini yenile, ahiret okyanusuna çıkacaksın. Bu dünya denizlerine benzemez, dipsiz sonsuz bir okyanustur Deniz, deniz çok derindir, sakat gemiyle çıkılmaz, sakat itikatta girilmez bu yola, sakat amellerle bozuk amellerle çıkılmaz bu okyanusa. Gemini yenile, inancını gözden geçir. Amelini gözden geçir. Namazın abdesin doğru mu? Gözden geçir. Günahlarını kul hakların var mı? Gözden geçir. Onlara tevbe et. Helallık al. Hazır ol. Ahirete hazırlan. Çünkü deniz çok terindir. Vefudizade kamila feynnesseferi ve idün azığını tam al. Çünkü yolculuk. Çıkacağın yol uzun yoldur. Hacca gidenler uzun yola gidiyoruz derler. Hac uzun yol. Neresi uzun yol? Üç saatte gidiyorsun. Efendim 10-15 günde bitirip kısa dönem hemen dönebiliyorsun. Ama bu ahiret yolculuğudur. Kim bilir ne kadar mezarda kalacaksın berzak aleminde. Ondan sonra ne zaman mahşere çıkacaksın? Ondan sonra tabii hiç daha dünyaya dönüşün olmayacak. Allah böyle karar verdi. Evet, hüküm böylecedir ki dünyaya tekrar dönüş yoktur. Wa min al-himli, fe inn Önünde tehlikeli geçitler var. Efendim çok zor geçirecek geçitler var, sırat var, mizam var, Efendim, kabir var, mahcer var, var da var. Onun için yükünü hafif et, ağır yüklerle bu yola çıkma, kendini zor geçirirsin, kıldan ince, kılıçtan, keskin sırattan, bir de alttan çengeller var, cehennem tarafından asılırlar. Onun için boş insan bile zor geçer, yüklü insan hiç geçemez, yükünü hafif et, mesuliyetlerini hafif et, sorumluluklarını azalt, hakları helallik al, hak sahiplerinden helallik al, namazların tamam olsun, oruçların tamam olsun, zikirlerin, ibadetlerin tamam olsun. <gülüyor> böylece, hafif ol ki, tehlikeli geçitlerden kolay geçesin, cehennem çukuruna düşmeyesin, yuvarlanmayasın. Kardeşlerimiz, böylece sizlere, bu vesileyle yine, Vefat eden bir Müslüman kardeşimiz vesilesiyle sizlere bu vaazı yapmış bulunuyoruz. Çünkü kefa bil ıza, vaiz olarak, nasihatçı olarak, öğütçü olarak, ölüm yeter buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ölen kardeşlerimiz, musalladan kalkan kardeşlerimiz, mezarlarda yatan kardeşlerimiz, bugün ve bundan evvel uğurladığımız bütün kardeşlerimiz bize vaaz ediyor. Lisanül hal, enteku billisanil mekal. Hal dili kal dilinden ağız dilinden daha iyi vaz eder. Onlar bize bu halleriyle demiş oluyorlar ki hocalardan duyduklarımızı kitaplardan okuduklarımızı şimdi gözümüzle gördük. Hakmış ve gerçekmiş. Aman gafillerden olmayın aman ahireti unutmayın aman hazır olun aniden gelebilirsiniz bizim durumumuza düşebilirsiniz aman efendim aniden ansızın, gafil ve cahil, zikirsiz, abdestsiz, namazsız bir şekilde yakalanmayın diye bize vaz ediyorlar. Onların vasıtasıyla bu vaazı de sizlere duyuruyoruz. Biz tebliğciyiz, duyurucuyuz. Allah bize desede de tesirlenmek, amel etmek, gereğine göre hareket etmek, hayatımızı tanzim etmek, ahiret yolculuğuna hazırlanmak suretiyle tedarik gören kullarına ilhak eylesin. Son duamız alemlerin Rabbine hamd etmek olsun. Ve ahiru da'vana anil rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina mevlana ve ala alihi ve sahbihi selam ve teslimin kethira. rabbil alemin. Hem Muzaffer kardeşimiz hem daha önce ölen bütün sevdiklerimiz, eş dost kardeşlerimiz özellikle vatanımızın müdafaası uğrunda, bayrağımızın müdafaası uğrunda, namuslarımızın muhafazası uğrunda şehit düşen Mehmetçiklerimiz, askerlerimizin ee, ruhları için El Fatiha İtibar haber.